an ekspressi Farsi dünyanın müziği hazırlayan ve sunan Mülayim Bülent Kılıç. Selam ber dostane Gérmi. Az Açık Radyo برنامه Fizan Expressi'nde müşnevit. Mülayim Bülent Kılıç'tan. Bizim kullandığımız takvim'e göre yaz bitti ve son var başladı ama İranlıların takvimine göre yaz hala devam ediyor. Ve yazın son günlerinde yani Mehsa, Jina, Emini'nin katledilişinin yıl dönümünde kitlesel bir ayaklanmaya hazırlanıyorlar. E, haftalardır bu tarihe yönelik çağrılar ve yayınlar yapılıyor. E, o günlerde büyük protestolar olacak ama bunların geçen yılki gibi bir süreklilik kazanıp kazanmayacağını da ancak yaşayarak görebileceğiz. E, açık olan şu ki zaten e, berbat durumda olan İran ekonomisi geçen bu süre içinde e, daha iyiye gitmedi ve İran halkı özellikle işçiler, memurlar e, ve en çok da emekliler hayatta kalabilmekte zorlanıyorlar. E, aylardır birbirinden kopuk yığınla eylem söz konusu oluyor ama bunların birçoğu hedefe ulaşamıyor çünkü e, bir güce dönüşemiyor. Her koşulda ben elden geldiğince İran'ı izlemeye çalışacağım ve gelişmeleri size aktarmaya uğraşıyor olacağım. Bugün dinleyeceğimiz ilk parça İranlı müzisyen Mehdi Yerahiye ait olacak. Çünkü Mehdi Yerahi geçen yıl olaylar sırasında Soru Dezen yani kadın Marş adlı bir parça yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde de yeni bir şarkı yaptı Ru Serito yani. Başörtünü adlı bir parça yaptı ve bu da onun tutuklanmasına neden oldu. Son günlerde birçok İranlı aydın sanatçı ve eylemci ona destek açıklamaları yapıyor ya da kimi eylemler düzenliyor. Şarkı ise aç başını, gün batmakta, çıkar başörtünü, kokun havayı güzelleştiriyor, çıkar başörtünü, aç saçlarını, korkma aşkım diye başlıyor yaklaşık olarak. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Bugün Afgan şarkıcı Elahe Sorur'dan parçalar seçtim, onları dinleyeceğiz. Ama Elahe Sorur'dan ve işbirliği yaptığı Kefaye grubundan söz etmeyi sonraya bırakıyorum. Önce bir parça dinleyelim istiyorum. Elahe Sorur ve Kefaye Aruse Cane Mader yani annesinin canı gelin adlı bir halk şarkısını yorumlamış. İranlı genç devrimci Cevad Ruhi, devrimci ayaklanmalar sırasında tutuklanarak yaradana yani Allah'a savaş açmak suçlamasıyla yargılanmış. Daha sonra da idam cezası bozulmuştu. Cevad Ruhi, geçtiğimiz günlerde cezaevinde ağır bir işkence sonucu öldürüldü ne yazık ki. Program iki haftada bir yayınlandığı için ben bu olaylardan vaktinde söz etme olanağı bulamayabiliyorum. Bu haber Türkçe haberlerde de yer aldı ama ben de bu programda bir kez daha olaya işaret etme gereği duyuyorum haberdar olmayanlar için. Programın başında da dediğim gibi bugün genç Afgan şarkıcı Elahe Sorur'un seslendirdiği şarkıları dinleyeceğiz. Elahe Sorur 1988 yılında İran'da dünyaya gelmiş bir Afgan müzisyen. Köken olarak Afganistan'daki Hazara topluluğundan 14 yaşındayken ailesiyle birlikte Afganistan'a dönmüş ve İran'da başlayan müzik eğitimini Afganistan'da sürdürmüş. Daha sonra da bir dönem Hindistan'da eğitim almış. Sorunun keşfedilmesi ise Afgan Star adlı bir televizyon yarışmasında söz konusu olmuş. Ama rejim uygulamasını eleştiren şarkısı Sengzarın Sengzarın çektiği tepkiler üzerine de ülkeden ayrılmak zorunda kalmış. Şimdi ise Londra'da yaşıyor. Elahe Sorun'un ve Kefaye müzik grubunun Songs of Our Mothers adlı albümünde yer alan Bulbi adlı şarkıyla devam ediyoruz. Afgan müziği gündeme geldiğinde pek çok kez yeni müzisyenleri Çalma olanağı olmuyor ve ben hep e, şikayetleniyorum. Çünkü Afgan müzisyenlerin e, nitelikli müzik yapanları uzun yıllardır ülke dışındalar. E, ama onlar da geçim e, ve tabii yapım güçlükleri nedeniyle çoğunlukla e, nitelikli müzikler yapamaz haldeler. E, ama bugün Elahe Sorur'u dinliyoruz. E, çünkü Elahe Sorur Londra'da yaşıyor. Ee, ve sorunun birlikte müzik icra ettiği e, kefaya ise sanırım dört Avrupalı müzisyenden oluşuyor. E, kefaya bizdeki kifayetle yani yeterli ile aynı anlama sahip. E, Arapça yazılarda birçok sözcüğün sonunda T harfi yazılıyor ama okunurken e, okunmuyor. Yani kefaya aslında kefayet yani kifayet. Kefaye Müzik Grubu ise anladığım kadarıyla Avrupa, Hindistan, Afrika ve Orta Doğu halk müziklerinden bir senteze varmaya çalışıyor. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz ve şimdi gelin Elahe Sorun'un Kefaye Müzik Grubu ile çıkardığı Songs of Our Mothers albümünden seçtiğim 5 parçayı kesintisiz olarak dinleyelim. Parçaların adları ise sırasıyla şöyle. Do Çeşmani, Doğu Çeşmani Siyah, Gole Sedberg, Saqi Saki Can, Cami Narenci. Dinliyoruz. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Fizan Ekspresi iki haftada bir, Cumartesi günleri saat 15'te yayınlanıyor. Afgan müzisyen Meşal Arman'ı size birkaç yıl önce tanıtmıştım. Bugün Afgan müziğiyle devam edelim istiyorum. Bu nedenle de iki parça da Meşal Hanım'dan dinleyelim diyorum. Meşal Arman batılı müzik eğitimini İsviçre'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde almış ve sanırım halen İsviçre'de ikamet ediyor. Babası Hüseyin Arman, Üsta Hüseyin Armansa Afgan müziğinin yaşayan en önemli adlarından biri ve ağabeyi Halit Arman da kendi kulvarında dünyaca tanınmış bir müzisyen. Meşal Arman'dan dinleyeceğimiz ilk parça be hoda", ''Saki Vallahi'' İkincisi ise ''Kocayı Ey yani ''Nerdesin Ey Canan'' adını taşıyor. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Fizan Ekspresi iki haftada bir cumartesi günleri saat 15'te yayınlanıyor. Afgan müziğinin iki önemli figürünün uzun yıllar önce birlikte seslendirdikleri bir parçayla devam ediyoruz. Ahmet Zahir ve Üstad Mehveş birlikte söylüyor. Sakıya mera deryap. Üstad Celil Zolan bir dönemin Afgan müziğinin devlerinden biriydi ve o da Üstad Mededi gibi bir dönem Kabil Radyosu'nda yöneticilik etmiş ve Afgan müziğine çok önemli katkılarda bulunmuştu. Aynı zamanda yaşamın belli bir bölümünü kısa bir bölümünü de olsa İran'da geçirmiş ve bazı plaklarını orada çıkarmıştı. Bugünkü son parçamız da ondan olacak. Parçanın adıysa Eger Dile Dilber adını taşıyor. Üstad Zolan'dan dinliyoruz. Ta Berna Meydiger, Golo Golzarbaşit. Bir sonraki programa kadar Gül Olunuz, Gülizar Olunuz.